Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Yıllar önce buraya geldiğinde onu taşlamıştınız, deli muamelesi yapmışsın <gülüyor> Hiç sorma, o bizim anlımıza yapışan bir kara leke... O gün taşladığımız, Mecnun dediğimiz insanın Allah'ın elçisi olduğunu anladık. İstese bizi bir duayla helak edebilirdi. Ama bunu istemedi. O zaman ne yapmış biliyor musun? Taif halkının ve onların soylarından gelenlerin doğru yolu bulmaları için dua etmiş. Kendime nasıl bir çıkış yolu bulacağımı bilmiyorum. Ben sana ne yapman gerektiğini söyledim. Medine'ye gidip, ''Peygamberimizle görüşeceksin.'' ''Başka çarem yok sanırım.'' Vahşi bin Harp kısa sürede Medine'ye ulaştı. ''Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur.'' ''Ve yine şahitlik ederim ki sen onun peygamberisin.'' Vahşi Müslüman olmuştu. Peygamberimiz karşısındakinin amcasının katili olduğunu anladığında... ...derin bir teessüre kapıldı ve ondan Hazreti Hamza'yı nasıl öldürdüğünü anlatmasını istedi. Vahşi cezalandırılmadı ama Peygamberimiz amcasının katledilişini hatırlamak istemediğinden Vahşi'nin bir daha gözüne görünmemesini istedi. Ya Resulallah, babam Abdullah bin Übey öldü. Gömleğini verir misin ona kefen yapayım? Yahudilerle anlaşma yapıp arkamızdan iş çeviren, her fırsatta aleyhimize konuşarak Müslümanların arasında fitne fesat çıkaran bu adamın cenaze namazını mı kıldıracaksın? Peygamberimiz cenaze gömülünceye kadar bekleyip oğlu Abdullah'a başsağlığı diledikten sonra geri döndü. Aradan çok zaman geçmemişti ki Tevbe suresinin 84. ayeti nazil oldu. Onlardan ölen hiçbiri için asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. 152. Bölüm Peygamberimiz Hicret'in 9. yılında gittikçe genişleyen İslam topraklarına bazı görevliler göndermeye başladı. İlk olarak Hazreti Ebubekir'i hac emiri tayin etti ve onu beraberindeki Müslümanlarla hacca gönderdi. Sonra aslen Yemenli olan Ebu Musa el-Eşari ile Muaz bin Cebeli Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Hazreti Muaz heyetin başkanıydı ve yukarı Yemen'den sorumluydu. Ebu Musa el-Eş'ari ise aşağı Yemen'de görevliydi. Yemen heyeti hazırlanmış ve yola çıkmadan peygamberimizi ziyarete gelmişti. Muaz, Allah yardımcınız olsun. Selametle gidin gelin. Allah razı olsun. Dua edin bize. Ederiz tabii. Ama sen bu iş için biçilmiş kaftansın. Peygamberimizin kendisinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği dört kişiden birisin. Yaşın genç olmasına rağmen peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğuna göre... Allah seni utandırmaz. Ebu Musa desen, o da İslam'ın ahkamını iyi bilir. Bu işi en iyi şekilde yapacağınıza inanıyorum. Peygamberimiz, size arkadaşlarımın en uygun olanını gönderiyorum dedi ya zaten. Sağ olun. Allah görevimizi hakkıyla yerine getirmeyi nasip etsin. Peygamberimiz de sizi uğurlamaya gelecekti. Hah, bak yaklaşıyor Peygamberimiz Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eşari ile vedalaşmadan önce onlara bazı şeyleri hatırlattı. Ehli kitap bir kavme gittiklerini söyleyerek, belde halkını öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resulullah'ın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaya çağırmalarını, kalpleri imana ısındıkça da yavaş yavaş ibadetleri anlatmalarını istedi. Sonra Muaz bin Cebele, sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.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 söylünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi. Sonra iki dostuna dönerek şöyle dedi: Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel davran diyerek uyarıda bulunduktan bir müddet sonra onu tekrar yanına çağırıp şöyle dedi: Senin için geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan onlardan hiçbir şey alma. Çünkü bu hıyanettir. Her kim bu dünyada hıyanet yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki, Allah ile mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Seni bunun için çağırmıştım, şimdi vazifene gidebilirsin. Artık ayrılık vakti gelmişti. Sahabiler Resulullah ile ve birbiriyle kucaklaşarak vedalaştılar. Peygamberimiz Yemen heyetini uğurlamak için bir müddet Muaz'ın yanında yürüdü. Bu arada sessizce söylediği bazı şeyler Muaz'ın ağlamasına sebep olmuştu. Peygamberimizden ayrılırken bir daha görüşemeyecek iki insanın vedalaşması gibi sarılmışlardı birbirlerine.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 Allah onu aramızdan almaz değil mi? Bilmiyorum. Dua edelim de Allah dünya gözüyle onu bir daha görmeyi nasip etsin. İnşallah. Yemen heyeti yola koyulmuştu. Ebu Musa el-Eşari ile Muaz bin Cebel tatlı bir sohbete dalmışlardı. Konu dönüp dolaşıp peygamberimize geliyordu. İkisi de onu kaybetme acısıyla yüzleşmenin verdiği şaşkınlığı yaşıyor. Onu kaybederlerse... Buna nasıl dayanabileceklerini düşünüyorlardı. Bir gün Resulullah Yağfur isimli merkebine bindi ve hadi Muaz sen de bin diyerek beni çağırdı. Ona rahatsızlık vermemek için binmek istemedim. Ama o kadar ısrar etti ki terkisine binmeye çalıştım. Ben binince hayvan huysuzlandı. Silkinerek ikimizi de yere düşürdü. Peygamberimiz de mi düştü? Evet. Ben rahatsız etmeyeyim derken hayvan ikimizi de yere düşürmüştü. Resulullah'a bir şey olsaydı kendimi affetmezdim. Bir yandan kendime kızıyor, bir yandan da peygamberimize bir şey oldu mu diye onu kontrol ediyordum. Oysa gülerek yerinden kalktı, yeniden merkebe binmek istedi. Nihayet hayvan ikna olmuştu. Bizi sırtında taşımaya karar verdi. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak sırtıma hafifçe dokunup, ''Ey Muaz bin Cebel'' diye seslendi. Onun hitabı içimi sıcacık bir sevgiyle dolduruyordu. ''Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim.'' dedim. Bir şey söylemedi. Bir süre daha gittik. Resulullah tekrar, ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Aynı muhabbetle, buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim diye cevap verdim. Biraz daha gittik. Tekrar, ey Muaz bin Cebel diye seslendi. Acaba ne diyecek diye iyice meraklanmıştım. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla, tekrar buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim dedim. Muaz... Sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sordum. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Sabırsızlıkla anlatacaklarını bekliyordum. Allah'tan daha fazla merakta da bırakmadan sorusunun yanıtını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kullarının ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları demek. Evet, bir süre daha yolculuğumuza devam ettik. Sonra peygamberimiz yine bana seslendi. Emrine amade olduğumu söyledi. Resulullah, peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevabı beklemeye başladım. Peygamberimiz şöyle dedi, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Bu ne büyük bir müjde! Evet elhamdülillah Bir daha sana, yanlış mı anladım? Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır dedi Bunu öğrendiğime çok sevindim Ben de Ebu Musa el-Eşari Yemenliydi Muaz bin Cebel de sorular sorarak gidecekleri yerle ilgili bilgi ediniyordu Hmm anladım Gideceğimiz yerin senin toprakların oluşu bizim için büyük bir nimet oldu Bayağı malumat edindim Peki sen nasıl İslamiyet'i seçtin? Baştan anlatmam lazım Ben Yemen'in Zebit şehrinde oturan Eş'ar kabilesindedim Peygamberimizin ahlak ve meziyetlerini övdüğü kabile değil mi o? Evet Bizim oralara Medine tarafında bir peygamber zuhur ettiği haberi gelince Abilerim ve ben bu dini merak ettik tek bir ilah inancı olan yaşamı sadece bu dünyadan ibaret görmeyen bu inanç bize makul gelmişti. Ama onun hakkında bilgimiz çok azdı. Bunu öğrenmenin yolu da ancak Medine'ye gelmekten geçiyordu. Sağolsun anacın da bizi destekledi. İki abimle beraber yola düştük. Yalnız da değildik. Elli küsur kişi olmuştuk. Hep beraber limana gittik. Ve uzun bir bekleyişten sonra Nihayet buraya gelebileceğimiz bir gemi bulduk. Ve yolculuğumuz başladı. Heyecan içinde peygamberle karşılaşmayı bekliyorduk. Derken kötüleşen hava şartları rotamızı değiştirdi. Gemi Habeşistan'a sürüklendi. Mecburen orada indik. Allah'ın nikmeti ya, orada da Müslümanlar varmış. Cafer ve arkadaşları mı? Evet. Allah bizi doğru yola iletmeyi dilemiş ki onlarla karşılaştık. Allah Allah! Kaderiniz nasıl çizilmiş görüyor musun? Ya onun hikmetli işleri işte. Akıl sır ermiyor. Cafer ve arkadaşlarının durumu nasıldı peki? Habeş Necaşisi adil ve akıllı bir hükümdardı. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. İyi bir düzen kurmuştu. Herkesin görevi belliydi. Orada yaşamak isteyenler kısa sürede kralın huzuruna çıkarılıyor ve ondan müsaade alınırsa Habeş topraklarına yerleşiyordu. Biz de başımıza gelenleri anlattık Onlar da sizin kalmanıza müsaade etti Evet Dedim ya Necaşi zeki ve iş bilen bir adamdı O İslamiyet'i seçmeden evvel Hristiyandı. Ve bizim geldiğimiz yerde de tek tanrılı dinler yaygın olduğu için kolay anlaştık Bizim niyetimizi sezince bizi Cafer'le tanıştırdı Uzun bir süre mi kaldınız Habeşistan'da? Birkaç sene O zaman orada beş on kadar Müslüman aile vardı biz de onların arasına katıldık. Kocaman bir aile gibiydik. Sürekli bir araya geliyor, namazlarımızı cemaatle kılıyorduk. Bu süreçte İslam'la ilgili çok şey öğrendim. Allah Cafer'den razı olsun. Amin. Muhtede şehit olduğundan beri hayatımda büyük bir boşluk var. Allah makamını âli eylesin. Peygamberimiz de onu çok severdi. Bilmez miyim? Hayber dönüşünde yolda sizinle karşılaşmıştık. Ne güzel bir sahneydi değil mi? Hem de nasıl? Biz Medine'ye gelmek üzere yola çıkmıştık. Peygamberimizin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya yöneldik. Yolda bir de baktık ki... Siz Hayber'den dönüyorsunuz. Peygamberimizi hiç öyle görmemiştik. Bineğinden indi ve neredeyse koşar adımlarla karşımızdan gelen gruba doğru ilerledi. Sonra bir de baktık ki ileriden koşarak yaklaşan biri var. O grup sizmişsiniz. Koşanda Cafer. Nasıl sarılmışlardı birbirlerine değil mi? O zaman Cafer'in peygamber efendimize... ...ne kadar benzediğini fark etmiştim. Huyu da benzerdi. Görünüşü de. Evet. Hayber'in fethine mi... ...Cafer'in dönüşüne mi sevineyim bilmiyorum diye... ...mutluluğunu dile getirmişti. Ne günlerdi ama. Zaman nasıl da geçiyor değil mi? Bak o zaman Cafer vardı. Şimdi yok. Sen Resulullah'ın...